Aramızdan Uçtu Gitti İçimize Ateşi Düştü Aramızdan Uçtu Gitti İçimize Ateşi Düştü Sana Kimler Ömür Bişti Neden Nasıl Mehmet Baba sana kimler ömür biçti Neden nasıl Mehmet baba Ömür biçen ömrünü biçer Bu dünyadan çok tez göçer Ömür biçen ömrünü biçer bu dünyadan çok tezi göçer. Bir tek Allah'a Ahmet'i göçer. Bakikaları herkesi göçer. Bir tek Allah'a Ahmet'i göçer. Bakikaları herkesi göçer. Verip verip azar azar Sen mi sana peyker Verip verip azar azar Sen mi sana peyker Cana sana nasıl kıyar Nasıl nasıl Mehmet baba Canan sana nasıl kıyar? Nasıl nasıl Mehmet Baba? Denmiştir ki alamayın, karaları bağlamayın. Denmiştir ki alamayın, karaları bağlamayın. On dür sanki ayın Parlar her dem Mehmet baba On dür sanki ayın Parlar her dem Mehmet baba Nasıl ağlamayım canlar Cana diken Nasıl ağlamayım canlar, cana diken batan ağlar. Dışım güler içim ağlar, feryat Mehmet baba. Dışım güler içim ağlar, feryat-ı Mehmet baba. Sen cileyin gelmez gayrı Ömrümce dedi hep hayrı Sen cileyin gelmez gayrı Ömrünce dedi hep hayrı Kesilmesin hiçbir hayrı Haşre kadar Mehmet Baba Kesilmesin hiçbiri hayrı Haş'e kadar Mehmet Baba Daima adına analım Aşk ateşine yanalım Daima adına analım Aşk ateşine yanalım her rengine boyanalım, Alkım alkım Mehmet Baba. Her rengine boyanalım, Alkım alkım Mehmet Baba. Sevinlerine bir muştu, O Allah ile buluştu. Sevenleri ne biri muştu, o Allah'ı ele bulmuştu. Sevgilisi ne kavuştu? Artık şimdi Mehmet Baba. Sevgilisi ne kavuştu? Artık şimdi Mehmet Baba.